ولا حول ولا قوه الا بك يا رب العالمين واذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف عيد وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> Bismillahirrahmanirrahim. Yine bir cuma günü akşamı varlığımız farkındalığımız üst başlığı altında bu kez istikameti konuşacağız. İstikamet kelimesi <gülüyor> esasında هندeseden yani geometriden <gülüyor> Alınmış bir kelime ve müstakim demek yani dosdoğru demek, dümdüz demek, düz demek, müstakim, tersi bunun eğri olmak, eğrilmek, eğriltmek. Dolayısıyla istikamet geometrik bir kelime olunca geometriden tanımına da bakmak gerekir. Geometride düzün veya doğrunun yani min tanımı iki nokta arasındaki en yakın mesafe şeklinde yani iki nokta arasındaki en yakın mesafe aslında bir doğrudur veya tersinden söylersek doğru iki nokta arasındaki en yakın mesafenin adıdır ki buna o bahsettiğimiz çizgiyi kastediyoruz. Eğer biraz eğip bükersek o zaman yolu uzatmış oluruz. O bakımdan iki nokta arasında yolu en hızlı olarak uçaklar. Tabi süratinin yanı sıra bir de kuş bakışı dosdoğru gitmesinden de mesafeyi kısaltıyor. Halbuki karada giden araçlar, Dağ gelince sağa vurur, sola vurur, yolu daha uzatır, eğrilterek oraya buraya. Çünkü kürenin üzerinde dümdüz hep ilerleyebileceğiniz bir yol olmaz. Yer yer dağlar sizin yolunuzu sağa ve sola savurur. Bu anlamda iki nokta arasındaki en yakın mesafenin doğru olması veya doğrunun İki nokta arasındaki dümdüz çizgiye bu adım verilmesi bu geometri tarafında olan şey. Bu kelimenin ödünç alınarak hem de Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak tarafından kullanılmış olması bizi hep zihnimizde bu kelimeyi düşündüğümüzde doğrusal, düz düşünmeye çağırır. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği bir ayette فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ Allah'a istikamet edin. Yani Cenab-ı Hakk'a doğru kişinin dümdüz bir istikamette, bir yolculukta olması. Bu kuldan başlayan ve hedefini, amacını, gayesini Cenab-ı Hak olarak seçen bir istikametten söz ediyoruz ve bu istikamet yani kul bir nokta Cenab-ı Hak da onun hedefi, gayesi olmak üzere aradaki dosdoğru dümdüz yolun adıdır ve bu yol hiçbir yere uğrak yapmaz. Yani kuldan başlar ve Cenab-ı Hakk'ı gaye edinir. O yüzden Cenab-ı Hak فَاسْتَقِيمُوا <gülüyor> اِلَيْهِ Cenab-ı Hakk'a istikamet edin. Bu Allah Azze ve Celle'nin indirdiği dinin adıdır. Bu Cenab-ı Hakk'ın beklediği dinin, Cenab-ı Hakk'ın beklediği kulluğun adıdır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i sayfa sayfa çevirdikçe hep karşımıza kulun ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'a istikamet alıp yol alması, yürümesi, kulluk yapması... Bu başta niyete taalluk eder, kulun cenab Hakk'ı murad etmesi, onu gaye edinmesi, başka bir gaye, başka bir murad, başka bir şeyi buna karıştırmaması, karıştırdığı takdirde o zaman istikametten sapmış olur. Tabi kul istikamet üzere oldukça, bu bahsettiğimiz pürüzsüz dost doğru yol üzere oldukça Allah katında makbul ama düşmanı katında da bir o kadar rahatsız edici olur. Kim bu kulun istikametinden rahatsız olan düşman? Daha Allah Azze ve Celle yarattığı zaman Hz. Adem Aleyhisselam'ı, o zaman Hz. Adem Aleyhisselam'a düşmanlık eden Meleklerin kendisine secdeye yani Hz. Adem Aleyhisselam'a secdeye davet edildiğinde aralarında bulunan dolayısıyla emre muhatap olduğu için memur olan ancak Hz. Adem'e secdeye yanaşmayan iblis yani şeytandan bahsediyoruz. Şeytan Adem Aleyhisselam'ın ve çocuklarının istikametinden rahatsız olur. Onların Cenab-ı Hakk'a kulluk etmek üzere. Dost doğru bir yolda yani kuldan başlayıp Allah'a uzanan bir yolda olmasından bu yoldan rahatsız olur. O yüzden daha o zaman dedi ki: "Kale la'aqudanna lehum siratakal mustakim. Senin dost doğru yolunun üzerine oturacağım." "Kale la'aqudanna lehum siratakal mustakim." O doğu doğru yolunun ben üzerine oturacağım. Yani bütün derdim, bütün gayem o doğu doğru yol ile mücadele etmiş, etmek olacak. Kullarını dost doğru yoldan sağa, sola savurmaya çalışacağım. Bir de böyle bir durum var. Dolayısıyla istikamet dediğimiz yolun, yani o dümdüz yolun bir sağı olur, bir de solu olur. Şeytan açısından fark etmez istikametten ayrılmak olsun da yani eğrilme olsun da ister sağdan eğrilerek istikametten çıksın ister soldan eğrilerek istikametten çıksın. Çünkü onun sadece düşmanlık ettiği şey istikametin kendisidir. Kuldan başlar ve Allah Azze ve Celle'ye doğru dosdoğru bir istikamet, bir çizgi, bir yol olarak gider. O sebeple dedi ki ben o yolun üzerine oturacağım. Yani yanına olsa sağda oturmuş olur yol açık kalır. Bu tarafına otursa solda olmuş olur yol açık kalır. Ama tam üstüne oturarak, qalale akadna lahum sirata kel Ben o doğru yolun üzerine oturacağım. Thumma min beyni aydihim. Sonra önlerinden geleceğim. Tam karşıdan, وَمِنْ خَلْفِهِمْ arkalarından, Ve اَيْمَانِهِمْ وَصَادًا Ve شَمَائِلِهِمْ ve sol taraftan. Böylece bütün çabamı onları istikametten çıkarmak üzere ortaya koyacağım. Ben bu kişiye ve bu kişinin zürriyetine adavet edeceğim, düşmanlık edeceğim dedi. Ve daha Hz. Adem o zaman henüz bizler zürriyeti olarak hayatta değilken şeytan Hz. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını biliyor. Dolayısıyla yaratılışındaki donanımını biliyor ve süreci onun açısından bildiğinden çünkü nasıl bir varlık, akleden bir varlık, kalbi var, gözlem yapan bir varlık... İşiten bir varlık, Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarını anlayabilen, değerlendirebilen bir varlık ve Allah onun içerisine istikameti tutturabilmesi için bir pusula var etmiş, böyle bir varlık. O yüzden şeytan onu istikametten sapturabilmek için ona istikameti gösteren o pusula, Dan bahsetti ve dedi ki eğer pusulaya vefa gösterirse, pusulaya karşı istenliğini korursa ben ona bir şey yapamam. Ama pusulayla arasına girebilirsem o zaman onu yoldan çıkarırım. O yüzden bu kendi ki o pusula insanın içindedir ki o pusula insanın kalbidir. Kişiye hakkı telkin eder, hakkı söyler, hakkı akletmesini sağlar. Bütün bilgiler gözümüzle, kulağımızla, hissiyatımızla, bütün hayatımız boyunca öğrendiklerimizin hepsi, bütün veriler içeri aktığı zaman beyin belki bunları tasnif eder, dizer, toplar, karşılaştırır, pek çok kaba, ham işleri yapabilir ama anlama bakan yüzüyle, akledip bunu anlamlandıracak olan kalptir. Şöyle değerlendirebilirsiniz, yani miktarını, boyutlarını, ölçüsünü, ağırlığını bütün zahiri özelliklerini bunların hepsi beyin üzerinden harmanlanıp işlenip, bir araya getirilip dediğim gibi karşılaştırılıp vesaire hepsini yapabilir. Ama bu ele alınan ve efsafı özellikleri ortaya konan ve beyinde bunların işlendiği o resim ortaya çıktığı zaman bu gökleri inceliyor olabilir, yeri inceliyor olabilir, hücreyi inceliyor olabilir. Bunun ne anlama geldiği kalp tarafından değerlendirilir ve kalp, varlıkla var eden arasındaki ilişkiyi kurar. Bu bir üst bakıştır. Bu görünürün ötesinde görünürün ifade ettiği anlamı kestirebilmek. Bunu buna akletmek diyoruz. Ne demek kelime manası bağlanmak. Varlıktan var ediciye bağlanmak. Varlığa dair her türlü ayetleri okuyup var ediciyi Kestirip ona bağlanmak. Şimdi var ediciyle olan irtibatı kişinin içinde, kalbinde, akletmesinde olduğundan şeytan dedi ki içtenliğini ki buna Arapçada ihlas diyoruz, koruyanlara bir şey yapamam ama içtenliğini kaybeden veya içtenliğine değer vermeyen veya içtenliğinden ayrılan, uzaklaşan kimseler, Hepsi benim. O yüzden onları istisna etti, yolun üstüne oturup senin müstakim yolunun üzerine oturacağım ve onları şöyle şöyle şöyle sağa sola önlerinden gelerek, arkalarından gelerek savuracağım demişken dedi ki İlla ibadaka minhum el içtenlikli İçtenlikli kulların hariç yani kalbinde bulduğu neticeye Kalbinde vardığı sonuca bağlı kalan kimseler onlara bir şey yapamam, onları yoldan çıkaramam. Onlar kalplerine karşı dürüstlüklerini korudukları için yolu tutturmaya devam ederler. Dolayısıyla kişi kalbine dürüst oldukça hayatında da istikametini koruyabilir çünkü kalp, sağlıklı kalp. İstikameti kişiye doğru bir pusulu olarak istikameti kişiye salık verir. Ha kalp de bozulur mu? Allah Azze ve Celle'nin şöyle bir sünneti var: Bir kimse kalbinden öğrendiği, kalbinin kendisine gösterdiği doğruyu aklettiği, bellediği halde buna vefasızlık ederse umursamaz ise. Kalbinin ak dediğine o kara der, kalbinin istikamet diye gösterdiğine o yanlış der başka mecralara savrulursa bunu yapa yapa özellikle bilerek yapa yapa bir zaman sonra Allah Azze ve Celle onun kalbinin ayarlarını bozar. Bu artık kişinin sınavı kaybettiği demlerde sınav, sınavı Cenab-ı Hakk'a karşı kaybettiği ve bütün imkanları hoyratça tükettiği süreçlerde gerçekleşir ki sonunda kalbi mühürlenir. Dolayısıyla kalp dediğimiz ve bize istikamet sağlayan ve orijinal ayarlarıyla, sağlıklı ayarlarıyla yaratılışından gelen ayarlarıyla sadece Allah'ın ile tatmin olan bu pencereye baktığımız sürece Oraya göre yola ayar verdiğimiz sürece istikamet sağlıyoruz. Bu adeta bir uçağın navigasyonu gibi, bir aracın navigasyonu, direksiyonu, direksiyonda onun baktığı yol gibi sürekli gözünü ayırmadığı, gözetlediği ve ona göre direksiyona ayar verdiği sürece istikamet üzere kalır. Bu insanın içinde Cenab-ı Hakk'ın ona tevdi ettiği bir ağza, göğüslerimizde olan Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği kalbimiz, aklettiğimiz sürece istikameti tutturacağımız organımız. Onunla ki içimiz bizim, kendimiz yer yer vicdanımız dediğimiz, yer yer içimiz dediğimiz kalbimizle makası açtığımız zaman bu kez şeytanın yemi haline geliyoruz. İstikametten ayrılmaya başlıyoruz. O yüzden püf noktasını şeytan kendisi söyledi. Dedi ki لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ Ben senin dost doğru yolunun üzerine oturacağım. Onları o yoldan uzaklaştırmak üzere. اِلَّا عِبَادَكَ humul muhlasin. Onlardan içtenlikli kulların hariç. Cenab-ı Hak da ona dedi ki قَالَ عَلَيْهِ اِنَّ عَلَيَّ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ Dost doğru yolum bana olan o dost doğru yolum Cenab-ı Hak onu sahiplendi. Sonra da dedi ki لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ illa اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ el الْغَوِينَ Senin onların üzerinde hiçbir egemenliğin olmayacak. Onlar yolu tutturmak istedikleri sürece... İstikamette kalmak istedikleri sürece istikamette kalacaklar. Sen onları zoraki istikametten ayıramayacaksın. Ama kendileri kalplerinden uzaklaşıp, kalplerinin gösterdiği yoldan uzaklaşıp sana kendilerini bırakırlarsa o zaman onlar yoldan çıkarlar. Allah Azze ve Celle bizim hayat yolculuğumuzu tam bir yol ve istikamet kendisine doğru çağırdığı bir yol olarak tarif etti. Dolayısıyla geometrik manada resmedilebilir bir şey. Şeytan üzerine oturuyor, bu yoldan onu saptırmaya çalışıyor ve bu sistemde kalbi ona sağlıklı bir pusula görevi yapıyor. Yani navigasyon görevi yapıyor yeni tabirle. Allah Azze ve Celle'nin kuluna açtığı bir süreç bu. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, Bizim bu istikamet üzere yaşadığımız gelgitlerde, gitlerde şeytanla olan ilişkimizde dedi ki va ma ersenna min rasulin ve la bir resul yok ki ne de bir nebi yok ki illa iza temenna o bir iş yapmaya niyet ettiğinde bir şeyi temenni ettiğinde şöyle yapayım böyle yapayım diye hemen şeytan اَلْقَ Şeytanu fi umniyetihi Şeytan onun ümniyesine, düşünce dünyasına bir şeyler bırakır. Eğer o kişi doğru bir şey yapmak istediği zaman şeytan hemen bunun alternatifi yanlış bir şeye onu davet eder. Ve davette yani istikametten sapsın diye yapmak istediği doğru şeyden onu alıkoymak için alternatif bir şey ile gelir ve bunu duyguları, kişinin duygularına hitap eden güzelliklerle, dünyanın zinetleriyle bezer yani süslü gösterir. Arzularıyla, şehvetleriyle, hırslarıyla, tutkularıyla, öfke ve gazap ve benzeri duygularıyla onu meyni eydihim önden, arkadan, en eymalihim sağdan, suret haktan görünerek وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Yahut soldan tam şeytanca desiselerle bundan vazgeçirmeye çalışır. Dolayısıyla istikameti tutturmak sadece kalbimizin sesine kulak vermekle kafi değil, şeytanın sesini de sesine de tıkanmak, e, kapanmak ve bu sesi devreye koymamak, bunun etkisine girmemek. Çünkü onun da bu çağrısının kişide bir karşılığı var. Hiçbir zaman cebre dönüşmeyen, baskıya zora dönüşmeyen Cenab-ı Hakk'ın deyimiyle ''Sultan, leyse aleyhim sultan'' senin onların üzerinde bir sultanın yok. Yani kişi istemediği halde kişiyi sırattan ayıracak, istikametten ayıracak bir baskı gücü ve erkine sahip değil. Sadece propagandasını yapıyor. Elbette kişinin zevk noktalarını, duygu noktalarını, his noktalarını bilip bunlara uygun tanıtımlarda uygun bir dil kullanıyor. Bu ayrı ama kişinin iradesini baskılayacak, kişinin iradesini ifade edecek, tercihini ortadan kaldıracak, istemeksizin şeytana kapılmasına yol açacak bir düzeye asla varmıyor poi zencenava leiseleke aleyhim sultan senin onların üzerinde bir egemenliğin yok dedi ayrıca şöyle bir ayette şeytanın kendisinin de bir egemenliği olmadığını kendisinden duyuyoruz dedi ki mekan li aleykum min sultanin iş bitmiş dünya sahnesi kapanmış ayet tarafındayız Şeytana uyanların, şeytanı kınadıkları bir yerdeyiz. O orada onlara dedi ki beni kınamayın. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا anfusakum. Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Çünkü benim sizin üzerinizde bir egemenliğim yoktu. Ma كَانَ li عَلَيْكُمْ min سُلْطَانِ Benim yaptığım sadece illa en de'antukum. Sadece sizi çağırmaktan ibaretti. Çağırdım. فَسْتَجَبْتُمْل۪يۜ Siz de bana icabet ettiniz, karşılık verdiniz. Dolayısıyla beni kınamayın. Şu anda istikamet üzere kalmanın kalbimizle aklederek ve bundan ayrı da şeytanın kışkırttığı duygularımızı çağrısıyla, davetiyle kışkırttığı duygularımızı dizginleyerek mümkün olabildiğini öngörmemiz lazım. Zorluğu da bu dizginlemeyi başarmaktan, iradeyi şeytana karşı muhafaza etmekten, ona teslim olmamaktan geliyor. Elbette kulun yer yer düşe kalka bu iradeyi daha sağlıklı tutturabilmek üzere hayatında, Belli bir toleransı var Cenab-ı Hakk'ın ona karşı ama insanların çoğu yoldan özellikle ayrılıp bilerek ayrılıp hatta yolu reddederek yolu kabul etmeyerek Allah Azze ve Celle'ye karşı onu tanımayarak ona karşı bir yol sorumluluğu, bir hayat sorumluluğu, hayatı onun adına yaşamaya dair bir sorumluluktan bütünüyle uzaklaşarak Yahut bunu tamamıyla başarabilmek için var eden kudreti tümden reddederek. Böylece varlıkla var eden arasındaki ilişkiyi tamamen koparıp kalbini tümüyle yok edip sadece beyinden hale gelerek, beyinden ibaret hale gelerek yani ölçer, biçer, tartar, ölçüsünü bilir, miktarını bilir, aradaki ilişkileri çözer, formüllerini ortaya çıkarır ama hiçbir zaman kalbine danışmadığı için bu muazzam sistematiği kim varetti noktasına aklederek var ediciği görmeye yanaşmaz. Dolayısıyla böyle bir kimsenin tam bir körlükle buna körlük diyorum çünkü Cenab-ı Hak dedi ki: "Fiinna la ta'amel abisaru, wala'kin ta'amel kulubu" (Al-Ti'fas Sudur). Bilesiniz ki gözler körenmez. Asıl körelen kalplerdir. Nerede o kalpler? Elleti ifisodur. <gülüyor> Göğüslerdeki kalpler aslında körelir. Dolayısıyla kişinin körlüğü omion sommon bokmon omion dediğine bakın kalbiyle yaşadığı bir körlük ki gördüğü bunca eşyaya, bunca maddeye, bunca harikulade iç içe sistemlere karşı sistemleri var eden kudreti yok sayarak tam bir körlük yaşıyor. Sistemleri olağanüstü bir ahenk ile aradaki ilişkileri tam teferruatla ortaya çıkardıkça çıkaran ne kadar çıkarırsa bir türlü bitiremeyen ve en küçük ayrıntıda en küçük bir parametrenin dahi sistemde kusurlu çalışmaya başlarsa şayet hayatı cehenneme dönen virüs misalindeki gibi bir insanın Akletmekten vazgeçince kalbiyle meseleye beyninin olanca ihtişamıyla oluşturduğu resmi sonucu kalbe sunup anlamlandırmaktan uzak durunca bu kez yola gelmez bir adam haline geliyor, yoldan çıkan bir adam haline geliyor bunların istikameti yok bunlar ne kadar bilim yaparlarsa yapsınlar كَلَّدْ اِسْتَهْوَةُ الشَّيَاطِينُ فِي الْاَرْضِ حَيْرًا Şeytanların yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaştırdığı kimselere dönüşüyorlar. Bir türlü varlıktan güneş de olsa, ay da olsa, yıldızlar da olsa, madde de olsa, atom da olsa, hücre de olsa var edene doğru yol almaya yani akletmeye yanaşmıyorlar. Çünkü akletmek ancak kalbimizde Yaşadığımız bir meziyet. Dolayısıyla böyleleri açısından istikamet yok. Bunlar şeytanın hiç çaba sarf etmeden baştan kazandıkları yani şeytanın kulluğuna kendi arzuları dolayısıyla doğrudan bırakmış kendilerini bırakmış olan kimseler. Cenab-ı Hakk'ın وَلَاكِنْ مَنْ شَرْحَ بِالْكُفْرِ sadran. Yani kendi göğsünü küfre açmış kimseler, gönüllü olarak küfürü içine doldurmaya kalkmış kimseler. Hakka karşı her türlü batılı sahiplenen, onu olanca yanlışlığına, olanca batıl yersizliğine rağmen gönüllü olarak sahiplenen kimseler. Bunlar var ediciyi görmezden gelebilmek için... Kendilerini ifa eden, yani kalplerini ifa eden kimseden. Bildikleri onca ilimin hepsi يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının zahirinden ibaret. Dolayısıyla eğer ilim, eğer bilgi kişiye istikamet kazandırmıyor ise o bilgi kuru bilgidir, beyinden kalbe, beyinden öteye hiç gitmeyen bir bilgidir. Orada harmanlanıyor, orada... Toplanıyor, orada ölçülüyor, orada biçiliyor bütün teferruatıyla ama bir türlü bu muazzam sistemi var, edeni, var edenle ilişkisini kurmaya yönelmiyor çünkü kalbe indirmiyor. Böyle kimselerin baştan istikameti olmaz. Bunlar açısından Allah yok, din yalan söylemi seküler bir boyutta kalır ve hiçbir zaman Allah'ın var ettiği ayetleri, Allah'ın varlığına kullanmaya yanaşmazlar. Hatta bunu haram sayarlar. Onların kendi dinleri mucibince böyledir. Çünkü esas boyut itibariyle akla yani akletmeye yani kalbe yanaşmazlar. Dolayısıyla istikametleri olmaz. Akledip istikamet üzere Allah'a doğru yola çıkan kimseler demin bahsettiğimiz şeytan onlardan da vazgeçmez onların yanına gelir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de olsa başka biri de olsa bütün nebiler resuller Allah azze ve celle diyor ki ve ma arsalna min rasulin ve la nebiyyin illa bir şey temenni ettiğinde doğru bir şey yapmak istiyorsunuz. El şeytan fi umniyeti. Şeytan onun gelip düşüncesine, ümniyesine o iç geçirdiği şeye bir şeyler bırakır vazgeçsin buraya gelsin diye niyetini bozsun diye amacını bozsun diye hatta işini bozsun diye Cenab-ı Hak dedi ki: "Fe yensehu ma yulqi'u şeytanu thumma yuhkimu ayatihi." Allah eğer bu kimse iyi bir kimse ise Allah şeytanın bıraktıklarını nesheder, iptal eder, hükümsüz kılar. Hani nesk biliyoruz. Dinde de mâlen sahmin ayetin avunsiha neskedilen ayetler yahut unutturulan ayetler. Aynı onun gibi aynı kelime Allah dedi ki: "Fe yensehullahu mayulqi'ş şeytan. Şeytanın bıraktığını Allah nesheder. Summa yuhkimullahu ayati ve Allah ayetlerini ihkam eder. Sağlamlaştırır. Kalıcı olarak onları var eder o kişinin kalbinde. Dolayısıyla niyetini şeytanın ettikleriyle şeytanın çendirdikleriyle değişmediği zaman Allah Azze ve Celle kilerini imha eder, yok eder. Etkisini de kendisini de ortadan kaldırır. Bu anlamda ilk başta duygularımıza yönelen ve bizi yoldan çıkarmaya dönük güçlü etki ilgisiz kalırsak, prim vermez isek zayıflama en güçlü anı ilk anıdır, en tesirli anı ilk anıdır. Kul Allah Azze ve Celle'ye sığınırsa, Ya Rabbi duygularım üzerinden bir saldırı altındayım. Ben iyi bir şeye niyet etmiştim fakat şu an içim karıştı. Ben güzel bir şeye niyet etmiştim, senin için, senin adına ve senin yolunda olmak üzere. Ama şu an içim karıştı. Düşünceler karıştı, başka şeyler girdi işin içerisine, başka hedefler, başka şeyleri de amaçları da sağlama düşünceleri. Hatta beni bu işten bütünüyle vazgeçirecek bir şekilde eforumu başka bir istikamete kanalize etmeye çalışan duygu dalgalanmaları yaşıyorum. Kul Rabbinin bildirmesiyle bilecek ki, ki Allah Azze ve Celle'den yani yaratıcısından kendi yaratılışını öğrenen kul bilir, bilir ki böyle bir mekanizma var içiminde işliyor, böyle bir sistem var içimde işliyor. Dolayısıyla bunu yadırgamaz. Der ki doğru, iyi bir şey niyet ettik. Duygularımızın karışması akabinde yaşanması beklenen bir şeydi. Çünkü iyi bir şey niyet ettik. Allah Azze ve Celle öyle demedi mi? Peygamberler açısından bile, rasuller açısından bile sistemin böyle işlediğini haber vermedi mi? O zaman bunu beklenmedik bir hadise değil de ve şaşkınlıkla değil de beklendik bir hadise olarak evet gelmeni bekliyordum geldin. Ben istikamet üzere ve beni istikamet üzerinden çıkarmaya çalışacaksın. Karşıdan engel olmaya gitme diye olmadı arkadan çekiştirerek bunların duygusal karşılıkları var. Olmadı sağdan ki sureti haktan iyi görünerek yahut soldan hepsini deneyeceksin. Sevdiklerim üzerinden duygularımı ki biliyoruz ki duygularımız kendisine böyle çıplak bir halde, transparan bir halde görünür kılınmış. Aramız içimizde kanın dolaşması gibi dolaşabiliyor veya Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَب۪يلُهُ min حَيْفُ لَا تَرَوْنَهُمْ O ve kabilesi adamları ki zürriyeti de var. Sizi bir başka açıdan, sizin görmediğiniz bir başka açıdan görüyorlar. Dolayısıyla nerede zafiyetimiz var? Şurada. O zaman bu zafiyeti üzerinden ben buna böyle bir şey dersem vazgeçer. Sen böyle bir iş yapacaksın ama patronun seni camide görürse senin dindar olduğun birini anlarsa o adam öyle biri değil, çok kötü olur bunun sonu. Ha, buradan çekineceğini bildiği için buradan gelir. Dolayısıyla iç mekanizmalarımızda duygu ve duygularımızın bağlı bulunduğu düşünce dünyamız iç içe birbirini tetikleyen buradaki zafiyetleri de hatta Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle hastalıkları da bildiğinden bunları harekete geçirir. Kul bunları umursamaz, zafiyetini, bu meseleyi de zafiyetini takviye etmek için, ıslah etmek için, düzeltmek için bir fırsat bilip hayır der ise Allah Azze ve Celle şeytanın tesirini ortadan kaldırır, Neskeder bütünüyle hükümsüz kılar, kişiyi ilk baştaki niyetiyle tekrar muhkem yani sağlam hale getirir yense kullahu ma ilqi şeytanu sonra hükimullah ayatihi peki yaşanan bu hadisenin adı nedir yaşanan bu hadisenin adı kişinin başlattığı iradesinin çekedilmesi teste tabi tutulması iradesinin arkasında ne kadar durabildiğinin ne uğurda neleri feda edebileceğinin yoklandığı bir süreçtir ve kişinin burada Cenab-ı Hak için var olma sürecinde hiçbir çeldiriciyi ciddiye almayacak düzeye kadar yükselmesi beklenir ki buna Allah Azze ve Celle'ye tam manasıyla teslimiyet diyoruz. Yoksa önüne çıkan çeldiricilerden herhangi biriyle niyetinden vazgeçer veya şeytanın vadettiği daha başka bir şey ile göz boyayan bir şey ile ona yönelir ise, o zaman istikametten ki istikametin ucu Cenab-ı Hakka, yani onun vadine yani ahirete uzanıyor, vazgeçmiş olur. Bu bunu yoklaması için vardır. O yüzden Cenab-ı Hak devam eden ayet kerimede dedi ki: Li yaj'al ma yulqish şeytanu fitnatan lil-ladin fi kulubihim marḍun kulubuhum Şeytanın verdiği fitneleri Allah Azze ve Celle kalplerinde hastalık bulunanlar için var etti. Yani bu sistemi şeytan bütün amacıyla adavetini, düşmanlığını yaşıyor insana karşı. Ama üst irade, mutlak irade Allah Azze ve Celle onun düşmanlık duyguları üzerinden kalplerinde hastalık bulunanları eliyor süreçte. Dedi ki onlar için bir fitne olsun diye. Kimler bunlar? Kalplerinde hastalık bulunanlar. Kimler bunlar? Kalpleri ve kalpleri katılaşmış olan kimseler. Bunlar şeytanın başka vaat ettiği şeylere tabirimi caiz görün. Tav olur ve Allah Azze ve Celle için çıktıkları bu yoldan vazgeçerler. O yüzden bütün vazgeçişlerde ve yoldan çıkışlarda ahiret yani Cenab-ı Hakk'ın vaadine, Artık tutunmamak, onu göz ardı etmek vardır. Cenab-ı Hak dedi ki وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ Ahirete iman etmeyen, ahirete bel bağlamayan, ahirete güvenmeyen, ahiret tutkusundan, sevdasından, beklentisinden veya en basit kııntısıyla ümidinden vazgeçenler Yoldan ayrılırlar, yoldan çıkarlar, istikametten uzaklaşırlar. Dolayısıyla istikamet Cenab-ı Hakk'ın bizi içine aldığı bu hayat yolculuğunda Allah Azze ve Celle'ye doğru yürüdüğümüz, doğru meselesi önemli. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği şekilde ve Cenab-ı Hakk'ın öğrettiklerini aklettiğimiz biçimde bir yolculuk olacak bu. Allah Azze ve Celle'nin sadece öğrettiklerini akletmeksizin körük körüne tasdik edersek bu şablon geçerli olsaydı kafirler için de geçerli olurdu. Yani bir batıl din üzere doğmuş bir kimsenin önüne konulan batıl olan şeyleri akletmeksizin doğru belleyip devam etse o zaman onun da neticeyi elde etmesi beklenir ama hayır önümüze geleni Allah azze ve Celle'nin dini veya batıl başka bir din hangi toplumda olursa olsun ki siz onu akledip görmedikçe Allah'ın dini mi batıl bir din mi olduğunu bilemezsiniz. Babalarımız, atalarımız koydu diye onun istikamet olduğundan ancak kalbimizle emin olabiliriz. O bakımdan in kuntu ala bayyinatin min rabbi ve atani minhu rahmeten veya وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ minhu. Allah Azze ve Celle'den bir beyine üzere olmak ve bu Cenab-ı Hakk'ın yaratılıştan bize sunduğu bu temiz, bu ayırt etme kalbimizle gerçekleştiğimiz buna karşılık gelen ve bununla birebir örtüşen Allah'ın rahmeti. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Allah'ın şahidi, Allah'ın Resulü O'nun gönderdiği. Dini, Bunu kişi bir anahtarın yuvasıyla olan eşleşmesi gibi kalbinde eşleştirdiği zaman ve kalbinde yaşadığı o tatmin ile istikametini bulur. Ve bu istikamet kuldan başlayan Allah'a giden dost doğru bir yoldur ki basiret üzere yürünür. O yüzden Resulullah bu yola çağırırken Dedi ki, هذه bu benim yolum, ed'u ilallahi, Allah'a çağırıyorum, kendime değil. Halbuki şeytan, ve yebughûneha ivaca, istiyorlar ki eğri olsun, kendine çağırıyor. Allah'ın yolunu Allah'a değil, başka bir istikamete çağırdı, dolayısıyla açı verince yol eğrildi. Oradan oraya, oradan oraya hep der ki bir gün Allah'a gidersin ama her defasında yeni bir noktaya çeker kulu. Kul yoldan çıktığından beridir yola dönecek güya, daha şuna, daha şuna, daha şuna hep virajlarda onu oyalar, hep eğril, eğriliklerde onu oyalar, güya eninde sonunda yine Allah'ın yoluna bırakacak onu ama bu tarabbos, bu gecikme, bu oyalanma bir zaman sonra yoldan çok mesafeyi uzaklaştırınca bu baştan olan sapma Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle dönülmezse eğer vazgeçilmezse eğer olur, uzak bir sapkınlığa dönüşür ki kişinin Allah Azze ve Celle'ye onun dinine karşı artık bilerek kasten yaklaşmama ve uzak durma kararlılığına dönüşür ki bu küfür halidir. Bu bile bile Cenab-ı Hakk'a onun dinine karşı gelme, ona kulluğu reddetme haline kadar dönüşebilir. Dolayısıyla amelden başlayan yanlışlıkları şeytan kişinin istikametine, inancına dönüştürmeye ve kaldırıcı kılmaya çaba gösterir. Yoksa küçük bir vaatle yoldan çıkan nice mümin amel planındaki bu yanlışın şehvet etkisi, duygu etkisi, Zayıflar zayıflamaz, hemen akidesi onu yay gibi tekrar istikamete geri çeker. Ve bunun adı tevbedir. Kulun istikamet üzere olan o küçük siksaklarında her defasında yola dönüşünün adıdır tevbe. Ve bu her müminin hayatında yaşana gelen bir şeydir. Olağan bir şey bu. O yüzden iyi bir şey niyet ettiğinde istikametten onu çeldirmeye çalışan duyguların hücumuna uğraması kişi... Eğer bilirse Allah'ın ayetlerini okursa bilir, Resulullah'ın hadislerini okursa bilir, bilir ki bu normal bir meseledir, hakkından gelir. Tercihimi ben bozmadığım sürece duygularım üzerindeki bu tazik etkisini kaybedecek ve Allah Azze ve Celle uğruna niyetimi, istikametimi muhafaza edebileceğim. Ve bu her niyet ettiğimizde bizi yoklayabilecek çünkü hayatın... Yoklanmaktan gayrı temelde esas bir gayesi yok. Hayat bütün iyi niyet, et, niyet ettiğimiz iyi şeylerde pamuk ipliği mi amaca bağlıyız yoksa çok sağlam ve kararlı bir duruşumuz mu var diye Cenab-ı Hak bu çeldirici sistemi şeytanın kendi adavetini ve düşmanlığını yaşadığı bu sistemi var etmiş. Dolayısıyla yoldan çıkma yola girme ve istikamet üzere kalma dediğimiz bu süreçte bir de evacı dediğimiz yani eğrilik ki o da geometriden ödünç alınmış bir kavramdır. Eğri de geometrik bir kavramdır. Yolu uzatır, kişiyi oyalar. Bunu şeytan yapmak ister. Kellad istahva tus şeyatinu fil ard hayran. Kulu bir yanlışa davet eder, yoldan çıkarır. Sonra ona der ki sen yoldan çıktın, istikametten ayrıldın, kalbinle çatışık durumdasın, içten içe suçluluk psikolojisi yaşıyorsun. Ama hazır çıkmışken bunu biraz denemeye, biraz gözünü doyurmaya, biraz fazla yapmaya ne dersin? Sonra yine istikamete dönersin, kalbinle barışır. Çünkü femestekamu اسْتَقَامُوا لَكُمْ lehum. Cenab-ı Hakk'ın bu ayette bahsettiği yani anlaşmalı olduğumuz, olduklarımızla onlar istikamette olduğu sürece siz de onlara karşı istikamette olmanız nasıl karşılıklı bir ilişki ise kalbimizle olan ilişki de böyle. Allah'a söz verdiğimiz günden itibaren kalbimize istikamet konusunda bağlıyız, bağlı kalmalıyız. Biz ona, onun bize salık verdiklerine kalbimizin bize doğrudur diye önümüze koyduklarına bağlı kaldığımız sürece yola istikamete bağlı kalmış olacağız. Bu bağlılığımız bizi hayat tarzınızı yani hayatınızı istikamet üzere tutacak. Dolayısıyla öyle bir sistem işliyor ki içimizde biz yoldan çıkmaya en mahrem yerimizde, kalbimizde kendimiz kendimize karşı Vefamızdan ki kalbimiz bizim kendi öz varlığımızın bir parçası, onunla ayrıldığımız andan itibaren sonrasında direksiyon, sonrasında tekerler, sonrasında arabalar, ayaklar, hayat tarzları ve yaşamlar değişiyor, başkalaşıyor. Ama ilk başta yoldan ayrıldığımız yer, kalbimizle uzaklaştığımız yer… Dolayısıyla kişinin kendi istikameti kendi kalbindedir. O yüzden şeytan demedi ki şöyle böyle şunlar bunlar, dedi ki muhlasîn olanlar, onları ben istikametten ayırabileceğim. Bu süreçte dünya hayatı boyunca kişinin ufaktan başlayan ve istikameti tutturdukça daha yüksek büyüklüklerde karşısına çıkan Allah Azze ve Celle'nin vaadine tutunduğu ki yolun ucunda Cenab-ı Hak ve Cenab-ı Hakk'ın vaad ettikleri var. Bundan önce yol konusunu işlediğimiz akşam hatırlanırsa eğer kişiyi yola bağlayan Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunmasını sağlayan duygularını yönetebildiği süreç çok önemli demiştik. Çünkü şeytanın bizi... Kışkırttığı duygularımız, onlarla baş edebilmek, onları yönetebilmek, onlar da bizim hakkından gelmemiz gereken şeyler. Ve bunu başarabilmek için Cenab-ı bizim elimize... Araçlar verdi. Ne dedi? Cennetlerden bahsetti. Cennetlerdeki nimetlerden bahsetti. Kalıcı yurttaki nimetin dünya nimetleriyle ayetlerde kıyaslanmasından, karşılaştırılmasından bahsetti. Ve bunu yapabilecek akletmeyi bize var etti ki aslında Cenab-ı Hakk'ın yolundan ayrılırken şeytanın ettiklerine doğru ederken Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiklerinden vazgeçmeyi göze alabilelim. Bu Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiklerini çok iyi bilmeyi, Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiklerini de his dünyamıza, duygu dünyamıza taşıyabilmeyi gerektirir ki bu kez şeytanın vaat ettiği büyüklükler daha küçük, daha cılız, daha etkisiz kalabilsin. Ama Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiklerini şuur dünyasında yaşamayan gelecek hislerine dönüştürmemiş, hayalini kurmaya yanaşmamış, hatta bilmek bile istemeyen, okuyup anlamaya bile yanaşmamış kimselerin duygularının mıknatıs gibi şeytanın söylediklerine kapılacağı ortadadır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiklerini his dünyasında kişinin yaşaması, istikamet üzere kalabilmesi için duygu, duygularını yönettiği bir bağlamda Elzemdir yani kesinlikle gereklidir. O bakımdan Allah Azze ve Celle bize bu türden ayetlerde bunları önümüze koyarken, bunları anlatırken çeşitleriyle örnekleriyle hatta oradaki sahneleriyle önümüze koyarken dedi ki ofi dalika faliya tanafas el mutanafisun. İşte bak böyle nimetler vereceğim. Sizdekiler maağında komya <gülüyor> nifadu bitip tükeniyor. و ما عند الله باقند. Ben deklar kılacağım, inn aṣḥāb al Al-yöma bugün, fi sho'alın fakihun bir eğlence işine dalmışlar ki, meşguller, hom ve azvajum onlar ve eşleri, al-arā'iki tahtlar üzere, muttekiun yaslanmışlar, Lahum fi ha fakihaton, onlar için meyveler. وَلَهُمْ ف۪يهَا مَا يَدَّعُونَ Ve onlar için diledikleri her şey var. İddia ettikleri her şey var. Sadece talep ettikleri değil, talebin üstünde iddia boyutunda şöyle isterim, böyle isterim diye hayallerini zorlayarak talep ettikleri şeyler. Sunulacak bir şey önceden tattıkları, önceden yedikleri bir şey olsa yahut benzetseler burun kıvıran, كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ Bu daha önce tattığınız bir şeydi diyen böyle Allah Azze ve Celle'nin نُزُولًا min غَفُورٍ rahim, Allah Azze ve Celle'nin konu, konuk sahibi olduğu mekan sahibi olduğu, ikram sahibi olduğu اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ ف۪ي ve وَنَهَرْ ف۪ي مَقَعْدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَل۪يكٍ مُقْتَدِرٍ Muktedir bir melikin katında şımartılmış kullardan bahsediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kendilerini böyle zevkten zevke onların her istediklerini verip sonrasında وَلَدَيْنَا ve meziid, Onların aklına getiremedikleri, tasavvurunu beceremedikleri مَا لَا تَعْلَمُ فَلَا أُخْفِيَ لَهُمْ min قُرَّةِ اَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ ma أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ Ne göz aydınlığı onlara Cenab-ı Hak saklamış, kimse bunu bilemez dediği türden Allah'ın yaratmasına bir sınır yok ve bunu ardışık bir şekilde sürekli yenileyen, güncelleyen, değiştiren, öncesi, önceden tattıklarıyla hiçbir zaman onları bir daha tekrar etmeyen, dolayısıyla baymayan, bıktırmayan. la يَمَسُّنَا ف۪يهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا الْغُوبِ Kendi değişleriyle yorgunluk yahut herhangi bir bıkkınlık deyimiyor. Bunları Allah'ın vaadi olarak bilmeyen, biliyorsa hayalini kurmayan, biliyorsa içinde canlandırmayan, bu tutkuya, bu hevese kendini vermeyen ve geleceğinde bu düş ufka, ufkuna oturmayan ve o oturunca orayı doldurmayan kimseler. Çünkü ahiret dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın bu vadi öyle bir vaat ki, Cenab-ı Hak diyor ki rekabet edecekseniz وَفِي ذَلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ O zaman böyle bir şey için rekabet edin. Yani yolda istikamet üzere, biri birinizle aynı istikamette yarışın bu bu motivasyonla olacak olabilecek olan bir şey. Ucuna Cenab-ı Hakk'ın bu vaadini koyduğu ve Cenab-ı Hakk'a doğru yol aldığımız, ona döndüğümüz istikamette Allah Azze ve Celle'nin vaadine nail olabilme heyecanıyla olacak bir şey. وَسَانِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ cennetin ardıhı semavat ve Rabbinizin vadine yarışın cennete yarışın dedi. Dolayısıyla istikamete niyet etmek, istikameti bilmek, istikametin sürecini, tehlikelerini ve istikametteki işleyen mekanizmaları içimizde var olan Kışkırtıcıları, tetikleyicileri ve bunlara dair elimizdeki araçları neyle yönetebileceğimizi bunların hepsini Cenab-ı Hak bize öğretti. O yüzden istikamet olmak isteyenlere Cenab-ı Hak kitabını indirdi ve kitabını indirince dedik ki اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ O alemler için bir zikir ama kimler? Bundan yararlanacak. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ Kim aranızdan istikamet üzere olmak istiyorsa öyle kimselere bu zikir fayda sağlar. Onlar için açısından buradan elde edecekleri bilgiler yola, istikamete, hidayete dönüşür. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ O yüzden baştan Cenab-ı Hak sordu. Fa eyine tedhabun nereye gidiyorsunuz nereye gidiyorsunuz diye sorduklarına inhuwa illa zikrun ilalamin limanşa amin Eğer istikamet üzere Cenab-ı Hakk'a onun vadine gitmek istiyorsanız işte bu size gelmiş hakikati size hatırlatacak bütün ara süreçlerini iç süreçlerini size öğretecek Allah Azze ve Celle'nin كتاب الله عز وجل من ديني والله عز وجل من آجسي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَاعْفُ عَنَّا لنا لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته